صل عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الدمن واكثر صلى عليك الله ما غيث همى فوق السهول وبالجبال وبالقرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتَّ يَلَوْنَا هَدَائِنَ اللَّهِ وَمَا تُوفِيَنَّ قِيمَةَ صُعَامِهِ إلَّا بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ الرُّسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ صَلُّوا عَلَى طَبِيْعُ قُلُوبِنَا مُحَمَدٍ اللهم sallu ala jeve ibnna muhammad allahum salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi a'udubillahi minash shaytanir racim rabbi shayatin ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع اجر من احسن عمله صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت ابدا ve defaat etmeniz için Allah yoluna ve kuvvete, illa Allah ile Kadir gecesinin aranması hususunda. Bütün ümmet seferber olmuş. Orada kitapta kaynaklara bakıyorum da yani rivayetlerle ilgili efendim kaç kavil var? Birden geldik buraya. 40 tane kavil var. Hangi gece olduğuna dair 40 tane görüş var. Çok tane kabul var. Bunları belki e, önümüzdeki derslerde izah edebiliriz ama tabi çok da kafa karışmaması için muhtelif rivadetleri zikretmekten sakınıyorum. Ancak hadis-i şeriflerden Son on gecelerin tek geceleri tabii kuvvetli bir rivayettir. Bunlar da aranması icap ediyor. Bu mübarek gece işte iftar olduğu anda gece girecek iftar ezanla beraber gece girdiğinde 21. Gece girmiş olacak inşallah. 21. Gecenin Kadir gecesi olduğuna dair, yani bu gecenin Kadir gecesi olacağına dair üç tane delilimiz var. Bu üç delilimizden en mühimi hadis-i şerifte buyurulması sallallahu aleyhi ve sellem تَهَرَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ Filâşleva kıyım Ramazan fi evtariha, Kadir gecesini Ramazan şerifin son on gecelerinin teklerinde arayın. Bir defa bu hadis şerif çok sahiptir. Bu itibarla bizi e, yani bütün senenin gecelerinden getiriyor bir aya Ramazan şerife, Ramazan şerifin 29-30 gecesinden de alıyor getiriyor nereye? Son on gecelerine, oradan da alıyor götürüyor nereye? Teklerine. Buradan bizim için ne oldu? Çok kolaylık oldu. Sene 355 gece gökteki ay hesabıyla. E 355 eee gece aramak eee zor bu ümmet için işi, gücü bu ümmetin meşgalesi çok yani. Geçim derdi zaten milletin belini kırmış. Adam nerede uyuyacak ki sabah kalksın işe gidiyor herkes falan filan. Mübarek geceler hep senin tatiline çatmıyor ki. Cumartesiye pazara çatmaz ki haftanın ortasında oluyor. Şimdi bu gece rahatsınız inşallah, değil mi? Sabaha kadar kalsak durursunuz, değil mi? He, biraz gevşek gevşek söylüyorsunuz Ama mesele yani 21. gece olarak bu gece tek gece olarak girecek birazdan inşallah. Burada bir defa 10 e, gecelerin tek gecelerindeyiz, ilk tek gecelerinin ilki. Bir defa bu müjdemiz kesin var. Mesela geçen cuma gecesi acayip haller vardı. Mesela şimdi burada bir hesap gördüm. O hesabı tam bir tespit etmeden size söylemeyeceğim şimdi de. Arifübillahübülhasen-i Cûni Hazretleri <gülüyor> bilip televizyondakiler Bir de bak ben seyredemiyorum, vaktim yok. Bir de baktım yazmışlar oraya alt yazı işte bulu erdiğimden beri Kadir Gecesi kaçırmadım falan. Lan dedim şimdi millet beni zannediyorlar diyecekler ki bu hoca demiş böyle. Ya ben böyle bir iddia nasıl yapabilirim? Hep tabii on gecelerde ibadet ettik. Onda şüphe yok. Bulu beri Ramazan'da ibadet ettik ama ben keşifeli değilim ki. Dedim baktım ki arkasına sözünü Ha dedim elhamdülillah yazmışlar dedim. Orada yazmışlar Ebu'l Hüseyin Karakani. Ben Karakani'yim mi dedim? Ne dedim? Ebu'l-Hasen'i dedim. Şimdi bizim de Ebu'l-Hasen Karakani meşhur ya silsilede. Önüne gelen Ebu'l-Hasen dedim mi Karakani yapıştırıyorlar. Ya bir de bak bak şimdi bir de Ebu'l-Hasen'i Cuni. Şimdi yine Ebu'l-Hasen dedim diye gidip Karakani yazma bak bu da başka Ebu'l-Hasen. Ebu'l-Hasen'in Şazeli'si var, Karakani'si var, Junisi var, Horasanisi var. Mübarek adam Ebu'l-Hasen künyedir. Ahmet Mehmet gibi. Kırk tane, bin tane olur. Onun için e, i̇limsiz işler yapmayalım, birbirine de katıp karıştırmayalım. Ben onun için birçok konuşmamda, aradanı diyorum, isminde hata edebilirim. Çünkü dolu şey görmüşüm senelerdir. Hepsinin ismi kafamda kalmazsa hep pay koyarak konuşuyorum, eğer ki kesin bilmediğim noktada. Onun için bu Ebu Ebu Cuni Hazretleri de burada bir hesap yapmış. Bu da bir değişik hesap, ben bunu da gördüm. Esasen başka kitaplarda da gördüm, bu çok güzel bir kaide vermiş. Yani e, İbn-i Recep'in Mecmu-i da var. E, burada hesaplar, e, bir değişik hesap yapılmış. Yine günlere göre, yani Ramazan Hilali'nin e, hangi gece, hangi gün görülmesine göre bu hesapları yapmış. Bu hesaplarda da, efendim, e, ne olursa olsun, e, 21. gece var. Yani burada da birkaç hesap var, orada da 21. gece, bu gece var. Fakat bu hesapta şöyle bir ilginçlik var. Bu hesapta hangi geceye denk geldiğini de buluyorsun. Yani 21. diyor hem de cuma gecesi oluyor o diyor. Böyle bir ilginç hesap var. O hesaba göre de sana bir cetvel çıkartmış. Bu cetvele göre diyor Kadir Gecesi'nin şeyi bellidir diyor. Bunu da ben tam çözeyim. Yani inceleyeyim de ona göre size söylerim. Benim incelediğim hesap Hangi hesabıydı? Efendim, hadis-i şeriflere göre on gecelerin tek gecelerinde arayın. Bir. Birinci bizim biz hadislere göre işimize bakalım şimdi. Şimdi mesela orada bir hesap yapmış o e, Cuni Hazretlerinin hesabında sadece Gazvinin'in kitabında da gördüm ben bunu. Acayip-ül Mahlukat'ta mı gördüm? Çok kitaplar. Şimdi burada da önüme çıktı. O hesaba göre diyor, 19. gece olur ve Cuma gecesi olur diyor. Şimdi 19. gece Cuma'ya çattı mı geçen? Bak nasıl hesabı tuturuyor? 19 Cuma gecesi olur bu hesapta diyor. Ve Kadir gecesi o olur diyor mesela, bir hesaba göre öyle çıkmış. O hesapta şaşmayan bir hesap. Hiç 2 2 4 eden bir hesap. Onu da seneye kadar tabi artık bilmiyorum. Belki de toparlarsak bu senede bakarız. Bu senenin durumundaki bir başka alamet var mı? Bizim ikinci hadis-i şerifimiz nedir? İşte geçen okuduğumuz üzere Kadir gecesinin sabahında çamura secde ettiğimi gördüm. Gece yağmur yağmış idi. Bu hadis-i şerife göre, rüyasına göre sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i aradılar, baktılar. Hangi gecenin sabahında bu hadise oldu? 21'in sabahında e, işte yağmur yağmıştı. Mescid-i kumluktu. Üstten çatı zaten akıtıyor hurmaliflerinden. 13'ün kumlar Efendim, çamur o balçık gibi olmaz kumun şeyi, sertleşir biraz. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek anlığında secde izi kalmıştı. E buradan da yirmi birinci gece olduğuna dair, e, İmam Şafii Hazretleri'nin görüşü de budur. İkinci hadiste bu, anladınız mı? Üçüncü bizim delilimiz nedir burada? Bu seneyle ilgili olarak konuşuyorum. bu Hasen'i, Horasani Hazretleri'nin keşfidir. İşte geçen de uzun anlattım. Kırk senedir Kadir Gecesi'ni kaçırmamışım diyor keşifle sabittir. Şimdi İbnü'l Arabi eee Hazretleri İbnü'l Arabi e, Maliki ulemasındandır. Şey değil. Bizim bildiğimiz Muhyiddin Arabi değil. Bir onun adı İbni Arabi. Yani adı değil de künyesi eliflamsız. İbni Arabi. O bizim bildiğimiz meşhur Muhyiddin İbn Arabi. İbnü'l Arabi, İbnü'l Arabi eliflamlı olursa, bu ondan çok daha evvel geçmiştir. Fas'tadır. Birkaç kere ziyaret ettim. Müçtehitlerdendir. Maliki mezhebinde. Çok kuvvetli alimdir. Efendim, onun için e, bunlarda bir Elif Lam'un bile farkı var. Birbirinden ayrılsın diye onu Elif Lam la okumuşlar. öbünü Elif Lam la okumuşlar. i̇bn Arabi demiş ki e, Rahimeullah Kadir Gecesi bu gecedir diye kimse kesin bir şey bilemez. Sahih olan bilinemez demiş. Fakat İmam-ı Nevevi bunu inkâr etmiş. İmam-ı Nevevi şafi ulemasındandır. O da mezhep içinde müçtehit derecesine ulaşmış. İmam-ı Nevevi demiştir ki bu kadar hadis-i şerif var. Bu hadis-i şeriflerin zahiri manalarına baktığımızda bilmek mümkündür demiş. Çünkü hadis-i şeriflerde alametler koymuştur. Bilinmesi mümkündür ve salihlerden efendim bir cemaat yani evliyaullah'tan bir cemaat bunu alametleriyle tespit etmişler ve keşif ehli bunu mükaşef etmişler ve böylece efendim e, bilinmesi mümkündür diyor. İmam Nebevi Hazretleri keşif ehli tarafından yani bu geceydi de, diyebilmesi mümkündür diyor. Bu daha doğrudur. Çünkü bütün kitaplarda gördüğümüze göre keşif ehli tespit ediyorlar her sene. Yani tabii. Yalnız şu da vardır. Diyor ki Allah'tan biri eğer Kadir Gecesi'nin o gece olduğunu bildirilirse ona, millete bildirmesi caiz değildir. Yani bildirmemelidir. Çünkü bir sır ona veriliyor. Değil mi? Ee, efendim, o sırrı e, ifşa etmemek icap eder. Manevi bir şeydir. Belki söyleyeceğin adam sizin biridir. Mevla onun bilmesi istemiyordur. E, çünkü nasipsizler var. Kadir Gecesi'nde bile Günah işleyen adamlar var. Bir, dolayısıyla Mevla istemez ki bu adam bütün sene günah işlesin bir gecede işi toparlamaya çalışsın. Mevla da böyle şeyleri niye açıklamadı? Niye gizledi o zaman? Onun için bazı şeyleri e, gizlemiştir. Gizlediklerinden birisi de Kadir gecesidir. Ama diyor, e, ulema adam bir cemaat demişlerdir ki, allah Teala bir adamı Kadir Gecesi'ne denk getirdi. O adama da ibadet nasip etti, muvaffak etti. Muvaffak demek, kulunun fiillerini rızasına uygun yaptırması demektir. Yani, namaz nasip etti o gece, Kur'an'dan cüz okuttu, işte neyse, nafile namaz kıldı, terabite cemaatle kıldı, hatimle kıldı, hatimsiz kıldı, neyse. Ondan sonra zaten gece bir avuçta, hayırlarla meşgul oldu bu adam. Bu Kadir Gecesi olduğunu bilmedi. Çünkü gezdiği için on idi millet bilmedi. Mesela bizim sohbeti dinleyenlere bu gecede olabilir rivatini söyledik orada. Herkes bizi mi dinliyor yani? E, dolayısıyla bir adam Kadir Gecesi'ne denk gelir ama geceyi bilemez. Yani o gece olduğunu bilmez. Fakat Allah da ona hayırla ameller nasip eder, onu muvaffak ederse Kadir Gecesi'nin sevabını alır mı almaz mı? Ulema'dan bir cemaat buyurdular ki Aynı sevap kendisi için hasul olur. Madem o gece ibadet etmiştir Efendim bu ibadet karşılığında normal gecelerdeki ibadet gibi yazılmaz. Zaman dilimi kadir gecesi olduğu için kadir gecesindeki katlamayı yani bin aydan hayırlı olan katlamasını azafu muzafeyi alır diye. Yani. Zaten mevlânâ şanına keremine yakışan da budur. Bu itibarla biz işte her geceyi kadir bil e, sırrı vardır. Bu sıra e, efendim riayet etmek lazım. Ama insana da biraz şevk gelmesi için, aşk gelmesi için bazı rivayetlerin de söylenmesi lazım. Çünkü öbür türlü her gecede de aynı kuvveti ve aynı iştiyakı bulamaz. Bundan dolayı hadis-i şerifler teşvikçidir. Hep teşvik buyurmuşlar sallallahu teala. Aleyhi ve sellem. Burada yani Ebu Kılâb Hazretleri tabiin ullarındandır, İmam Malik, İmam Nevevi, İmam Ahmed Nehambe, hatta İmam Maverdi bu görüşe mütefakun aleyh diyor. Bu görüş ağır basıyor ki bu 25. görüştür yani 40 görüşten. Bu görüşte diyor ki son onda gezer, son onda gezer. Her sene sabit 27 olmaz, son onda gezer. Bu görüş hemen hemen, demin dediğim gibi ümmetin ulemasının ittifakı. E, gerçi tam ittifak yok, ihtilaf eden de var diyorlarsa da ekseriyet bu görüşte birleşmiştir. Yani bu gece giriyoruz artık, tam mevsime giriyoruz. Yani son on geceye bu gece giriyoruz. Son on gecede gezer. Bu son on gecede gezmesi ilginçtir. Öbür adı bize teklerini demek suretiyle ne olmuştur? Kesinlikle burada beş gece de gezerse gezer. Öyle mi? Fakat tabii bu rivayet son 10 gecede gezer derken tekleri demiyor. Oraya dikkat. Et. Çünkü bir hadis-i şerif var. Acayip bilginçtir. Ama Ahmed İbn Hanbel de rivayet ettiği için hasen derecesindedir, mertebesi de güçlüdür. Ve bu hadis-i de diyor ki Kadir gecesi demiyor. Diyor ki el Kur'an Leyle te 40 er Ramazan. Kur'an Ramazan'ın şey e, e, 24'ün Ramazan Ramazan'ın 24. gecesi nazır oldu. Bura acayip ilginçtir. Onun için bazı sahabeden bazı hatta falan 24'te yaptıkları şeyleri karşılamayı hiçbirinde yapmazdılar bu hadisten dolayı. Şey 24'te tek değil. Çifttir. Ama burada topladığımız mı 21 23 24'ü de koyun. 24. gece. Bizim şimdi bir daha Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan hangi gece ediyor önümüzdeki yani? He? 27'ye bağlayan değil. 25'i mi 26'ya bağlı? 6, 6, 8, 9, yani çift gece. Ama Cuma gecesi olduğu için hepsinden kuvvetli olma rivati var. Ayrı dava. Şimdi o zaman ne oldu? 10 gecelerde gese gese, ama on gecelerin her birinde gezebilir diyor. Yani burada teki şey yapmıyor ama son ondadır diyor. Ha burada ilk 10'da rivayetleri yok mu? Var. Ha teutlubu evvele leğitimin Ramazan. Ramazan ilk gecesi arayın diye hadis-i Ar şerif de var. Ama ilk 10'da arayınla, ikinci 10'da arayın ki bugün bitiyor. 20 bitiyoruz. Şimdi ikinci 10 bitiyor şu an. Allah'ım ikinci 10'u da bizden hoşnut eylesin. Razı eylesin. Şefaatçi eylesin. Şikayetinden emin eylesin. İkinci 10'u da mağfiret kısmını kapatıyoruz. Ortası mağfirettir. Bugün şu anda bitmek üzere. Üçüncü onda aranmasının hadisleri sahiptir ve en kuvvetlidir ve en güçlüdür. Onun için biz işi üçüncü ona sabitiyoruz zaten. İ'tikâf niçin üçüncü ondadır? Yani son ondadır. Resulullah sallallahu teala, aleyhi ve sellem efendim niçin yatağını yast yastığı yoktu da Yatağını camiye sermiştir mescide, hasırını yani hasırını niye meside sermiştir? Son on günlerde, bir tek vefat edeceği senesi 20 günü itikafa girdi. O 20 gün meselesi de biraz ikinci onu da devreye soktu. Yani son sene vefat etmeden mutlaka kadir gecesini bulayım diye 20 gün girdi. Ve bu ikinci onla üçüncü on tabii ki sıralı devam etti. Bundan dolayı aranacak. Zaten işte o ordadan kuvvetlisi, ortadaki en kuvvetlisi 17. geceyle 19. geceler. 17 ile 19 ortada da bu ikisi var çok kuvvetli olması. Hasebi ile. Şimdi 7. gece meselesinde de yani 7 meselesine kimisi de baştan 7 saydıkları için ilk 10'daki 7. geceyi önemsemişler. Bazı ulema da onu çok önemsemiştir. Yedinin sırrı vardır. Zaten on de Bedir gecesidir, on Zaten yirmi insanların ekseri itibar ettiği Kadir gecesi olarak bildikleri de yirmi yedi. Yedide de çok büyük bir önem vardır. Tabii biz bunları anlamıyoruz. Mesela Recep'in yirmi yedisi Miraç gecesidir. Ramazan'ın yirmi yedisi Kadir gecesi olarak bilinmektedir. Şaban'ın yirmi yedisini, bir şey diyeceğim şimdi. adam yerine koyan yoktur. Bu çok ayıp bir şeydir. Çünkü Şaban'ın 27'sinde öyle bir sırlar vardır ama millettin ilmi yoktur. Millet takvim'e bakar, takvimde de dört gece görür, yan, yan, yan gelir yatar. Ya sen dört geceyle olur mu? Senede ihyası müstahap olan 14 gece var. Şaban şerif Risalesinde ben bunları yazdım. 14 gece ihyası müstahaptır. E bu 14 geceden işte zaten Ramazan şerifin 10 gecelerinin tek geceleri beşili teşkil ediyor. Bedri'de de koy altı etsin, felan felan. Bunun sekiz dokuz tanesi nerededir? Ramazan'ın dışındadır. Dolayısıyla sayıların önemi vardır. Yani yedi'nin önemi çok büyük. Zaten İbn Abbas Hazretleri Kadir Gecesi 27. olmasını e, efendim konuşurken getirdiği delil nereden gidiyor? Tavafın yedi olmasından gidiyor. Sayin yedi olmasından gidiyor. Şartlık itibarıyla. Göklerin yedi olmasından, yerlerin yedi kat olmasından gidiyor. Öyle mi? Hep buralarda e, İbn-i Abbas de mesela yine orada nereden gidiyor? Efendim e, in, İnnazenna suresinin, yani e, Kadir suresinin efendim, kelimelerinden gidiyor. Bu kelimelerin de efendim, surenin kelimeleri dur diyor 30 kelimeden sayarsanız diyor selamün hiyeye geldi mi diyor o gece selamet o diyor 27 kelime oluyor 27 kelime oluyor oradan gidiyor yani böylece Efendim işte Fatiha'nın 7 olmasından gidiyor akrabalardan evlenmek haram olanların 7 olmasından gidiyor şeytan taşlamaların 7 olmasından gidiyor he Rızıkların yedi sınıftan türemesinden gidiyor. İnsan uzuvlarının secde uzuvları. Kaç uzuv üzerine secde ediyoruz? Ümürtü enes fül'e Yedi kemik üzerine secde etmekle Bu Bukhari hadisinde. Secdede bakın kemikler yedi. Tabi burun da kemik, alın da kemik. İtibarıyla yedi. Anladınız mı? Ee, onun yedi olmasından gidiyor. İşte efendim dünya günleri kaç gün? Dünya günleri yedi üzerine dönüyor diyor. Ondan sonra... Ee, böyle rivayetleri zikrediyor. Onun için diyor e, son dedir diyor şimdi bu yedi deyince son onu da, işte acayip işler var, son onu da baştan sayarsan yediği yirmi yedinci oluyor. Sondan gelesen geriye yirmi üçüncü diyor. Yedi. Anladınız mı? Ne anladınız? Bir şey anlamadınız Mubarek <gülüyor> <gülüyor> Mübarek adam onun içindeki yedileri arıyoruz. Onun içinde iki tane yedi var. Anlatabildim mi? Üstten gidersen yedi, geriden gelirsen de öbür üç yedi oluyor. Anladınız mı? Ha? O zaman 23 de de çok önemli. Zaten İbn Abbas 23'e de çok dikkat çekiyor. Böyle anlattı anlattı. Hazreti Ömer Efendimiz ee, şaşırdı kaldı. Dedi ki, yani dedi bu Kadir Gecesi hakkında bir şey anlatacak anlatacaksanız İbn Abbas'ın bu görüşlerini anlatır. Bu ne ilimlermiş dedi ya Yani Hazreti Ömer Efendimiz böyle şeylere meraktı. İbn Abbas konuşurdu, dinlerdi, Allah Allah derdi. Hemen görüşüne katılırdı. Hazreti Ali Efendimize bir şey sorardı veya sormadan Hazreti Ali Efendimiz derdi. Mesela kade teravih namazı ile ilgili fazileti de Hazreti Ömer yani camide cemaati topladı, tek imamın arkasına bağladı. Tamam. Ama onu kimden aldı diyor, Hazreti Ali Efendimiz benden aldı diyor. E benden nasıl aldı diyor, ben bir hadis rivayet ettim ona diyor. Benim o rivayet ettiğim hadis-i şerife dayandı da diyor, Efendim, e, Hazreti Ali diyor bunu, Keramallahu eccev. Demek ki, e, Büyükler, öyle ben bilirim yapmamışlar. Hazreti Ömer i̇bn Abbas'tan üstün. Hazreti Ali'den de üstün. Ama ben üstünüm, daha alimim, daha büyük halifeyim diyerek ne yapmamış? Başka bir sahabeden gelen rivayeti Ben duymadım bunu ya sen nereden duydun dememiş. Ya buyur anlat demiş. Şu sahabenin hepsi Muhtemettir, sıkadır, güvenilir. Sahabenin hepsi ödüldür. İmam Rabbani buyuruyor. Yani adaletlidir. Sahabeden gelen hiçbir rivayette Kimse asla şüphe edemez. Hz. Vahşi bile ben şöyle diye bir rivayet etse Hz. Vahşi'nin rivayetini sahabenin etnasıdır. Mertebe bakımından en aşağısıdır. Ama evliyanın da en üstünden üstündür. Sahabeden olduğu için. Ama o da bir rivayet yapsa kimse ona ne diyemez? Kattın karıştırdın diyemez. Çünkü sahabe-i kiram sahabe-i kiram günahsız mıdır? Masum mudur? Değildir. Günahsız mıdır? Değildir. Bak günahsız demiyoruz. Ama yaptıkları rivayetler yani Resulullah böyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle duydum. Veya şu sahabeden duydum şeklindeki yaptıkları rivayetlerde hiçbir sahabi cerh edilmemiştir. Bir tanesi bile ya uydurdu mu acaba, yalan mı kattı, yanlış mı söyledi diye hiçbir sahabede böyle bir şey hiçbir kitapta yer bulmamıştır. Bütün kitaplar ittifaklıdır. وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولُ Sahabenin tamamı adaletlidir. Onun için onların rivayetleri muteverdir. Ee, onun için ne buyurdu e, Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teâlâ bu İbni Abbas'ın bu rivati çok hoşuma gitti, çok beğendim dedi. Fakat işte burada ne anlatıyorum? İbn Abbas hazretleri bunu nereden çıkarttı? Demin dediğim gibi adetlerden, rakamlardan hesabını çıkarttı. Evet. O hadis-i şerifi bulursam okuyayım size. Tabi kafamda var ama yine de bir senedir okumadığımız bir şeyi Kafadan efendim anlatmanın lüzumu yok. Teravih namazı ile ilgili Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'den işittim buyuruyor. Burada şey de var. Efendim Ramazan-ı Şerif'in bölümleri var. Bölümlerinde e, üçüncü on bölümü var. Ramazan-ı Şerif kitabında. E, buna da İnşallah bu sayfa 183'te başlıyor. Buradan sonrasına itibar edin ve amel etmeye gayret edin. Çünkü 3. onun vazifeleri burada söyleniyor. <gülüyor> Şimdi biz hangi rivayete geldik? Ebul Hasan Horasani Hazretleri'nin rivayetten yola çıktık. Diğer iki rivayetle beraber o buyuruyor ki ben 40 senedir Kadir Gecesi'ni kaçırmadım ve 40 senelik keşfimle sabit oldu ki eğer ki Ramazan-ı Şerif pazartesi günüyle girerse Pazartesi günüyle girerse o sene yani her sene intikal eder dolaşır zaten o da e, şimdi göbürleri hatırımda yok ama bir on yedinci gece var on gecelerin dışında onu rivati yani anladınız mı yani haftanın günleri yedi ya hangisiyle girerse ona göre geziyor ya Pazartesiyle ile girerse sabit yirmi birinci gece yani bu gece olarak kendisi keşfetmiştir bundan dolayı bu geceye biz azami derecede evetim Hürmet ediyoruz ve edeceğiz. İnşallahı rahman. Ancak burada efendim evet onu da buldum. Hazreti Ali Efendimizin beyanı اِنَّمَا قَدَعُونَ رَبْدُ الْقَطَّابَ هَدَتْ تَرَاو۪يح مِنْ حَد۪يثِ سَبِعَو۪مِنِّ Ömer İbn-i Gattab, radıyallahu anh bu teraviyi kimden aldı? Benden işittiği bir hadisten aldı diyor. Yani teravihin kılındığını bilmiyordu değil. Ama teravih kendileri kılıyorlardı. Herkes bir, birkaç kişi birkaç kişi toplanıp çok cemaat oluyorlardı. Bir imamın arkasında toplanmıyorlardı. Bundan dolayı e, dediler ya Miral Müminin hangi hadisten e, dolayı Hazreti Ömer bu teravihi aldı senden? Senin duyduğun hadis hangisiydi? O da dedi Semiyotu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yakul. Ben kainatın efendisini şöyle buyururken işittim. İnne lillāt āla arş hazira ten mevdağ Yusuf ve Allah teala'nın arşın etrafında bir yarattığı özel bir makam var. Allah teala makamdan münezze. Me makam durulacak yer demek. Mekan olacak, oluşacak, yani bulunacak yer demek. Mevla bir yerde durmaktan, bir yerde bulunmaktan münezzeh, cihetten, yönden münezzeh. Onun için Mevla yarattı bunu. Yarattığı şeyin kendisiyle alakası yok. Yaratanla yaratılanın hiçbir yönden benzerliği olamaz. Allah'ın arşın etrafında bir yarattığı özel bir makam var. Bunun adı hazîr i ratül Türkçede duyuyorsunuz caminin haziresi diyorlar. Duyuyorsunuz değil mi? Fatih Camisi'nin haziresinde yatıyor. Mesela kabirler var, türbeler var. İşte adreslerini falan da yazarken diyor ki, Fatih Camii haziresi. Haziresi ne demek? Bahçesi. İşte İsmaila Camii'ne giriyorsunuz. Hemen kapıda girişte Şeyhülislam İsmail efendi falan kabirler var girişte sağda. Yani şey cadde kapısından değil de yol kapısından girerseniz o haziresi hazire Mevla Teâlâ'nın arşın haziresi var. Arş, Allah'ın arşı, gökleri, yerleri kaplamış. Tabii ki sen, Fatih camisi kaç metre? Haziresi de o kadar, ona göre metre olsun, birkaç dönüm. Ama arş kaç metre? He? Vışşâ kursu yusse Allah'ın kürsüsü, gökleri, yerleri kaplamış. Çünkü kürsü böyle. Gökler de böyle düz değil. Gökler böyle. Anladın mı? Biz onun için ne diyoruz? Allah gökte değil. Çünkü niye? Bana göre gök burası, oradakine göre gök aşağısı. Dünya dönüp duruyor. Onun için nasıl Allah gökte, düşün? her iki tarafta? Sen böyle yapıyorsun, senin böyle yaptığın taraf, senin böyle yaptığın taraf, diğer, işte Afrika'ya mı nereye düşüyor bilmem, Güney Amerika'ya mı düşüyor, oradan orası da bu tarafa yapıyor. Onun için ne oluyor? Gökler böyle. Yani dünyanın etrafının tamamı gök. Çünkü yedi kat gök birbirini kaplamış. Soğanın zarları gibi. Ve siyah kürsü yüksse mavaat bel Allah'ın kürsüsü gökleri yerleri kaplamış. Yani hepsinin üstünden sarmış. Peki arş ne? Ve ve rabbul arşi diyor Kur'an. Büyük arşın Rabbidir. Arşa büyük diyor. Allah küçüğe büyük demez. Normale de büyük demez. Bu arşın büyüklüğü kürsüye de benzemez. Hadi i ne beyan ediyor. Mel kürsi, mel kürsi yufil arşi. Illaki halkat mulkatin fe ardı felati. Arşın büyüklüğünün yanında, kürsünün e, hacmi ne kadar kalır diyor. Kocaman bir çöl, sahra. Ne istiyorsa Sina çölü diyelim. Mısır'ın Sina çölü. Yani en büyük çöllerden biri. Şimdi o çöle diyor bir tane bilye. Bilye biliyorsunuz da halka halka. Halka şöyle işte demirden diyelim bir halka yapmışlar. Bilye diyoruz ona. Bunu diyor, o çölün ortasına fırlatsan o bilye, o halka, o çöle nispetle ne kadar yer tutar? İşte kürsü de, o yedi kat gökleri, yerleri çepeçevre kuşatmış olan kürsü de arşın yanında o kadar kalır diyor. E şimdi arş bu kadar büyükse onun haziresi, bahçesi de ona göredir. Burası Haziratül Kuç diye anılır, isim verilmiş. Mukaddes bahçe, yani kutsal. Çünkü arş kutsalsa, Allah'ın tecellileri, istiva sıfatının yöneldiği yerdir arş. Allah oraya oturmamış haşa, haşa oturmamış, mekandan münezzeh. Onun tahtı da değil, Allah'ımızın öyle tacı tahtı da yok. Celle Celaluhu, kürsüsü var. Kürsü var diyor çünkü, kürsü yuhu, onun kürsüsü diyor. Onun kürsüsü var, Allah'ın arşı var. Allah'ın arşı. Ula yemekleri dökme milleti aş bırakacaksınlar. Dikkat et çorbalara bilmem. Ondan sonra efendim Allah'ın arşı var mı? Var. Ama arş Allah'ın mekanı mı? Haşa mekele. İstiva sıfatının mahalledir. İstiva sıfatı var mı Allah'ımızın? Var. Errahmanu alel arşi teva. İstiva ne demektir? İstivanın manasını ancak Allah bilir. İstiva'nın manasını lügata baksan oturmak manasına gelen mana var ise de bunun 40 tane manası var. Ama oturmak Allah'a yakışır mı? Şan'a yakışmaz. Laysa kemistih şey. Ona benzeyen bir şey yok. Otursaydı biz de oturuyoruz. Biz ona benzemiş oluruz. Haşa. Onun için oturma sıfatı olmadığına göre istiva sıfatı Allah'ın vardır. Manasını ancak Allah bilir. Tevilini ancak Allah bilir. Biz istiva sıfatına inandık. Doğru mu? Ehl-i Sünnet'in görüşü bu mu? Selef'in görüşü bu. İlk üç asırın. Halef alimlerin görüşü, matur Şariye göre istiva sıfatının manası Allah'ın hakimiyeti, hükümranlığı, kudreti, kuvveti ve gücüdür. Bu manada doğru mudur? Bu manada doğrudur. İster hiç mana vermeden istiva sıfatına inandım, keyfiyetini Allah bilir de, istersen de Allah'ın gücü, kuvveti de. Bu ikisi de Ehl-i Sünnet'e göre makbuldür. Şimdi arşin etra bu hukusuz iman İslam ilmalinin ilk bölümünde çok uzun anlatılmıştır. Belki 10-15 sayfa buna ayırmışız. Müteşabih ayetler ve müteşabih hadislerdeki müteşabih sıfatlar. Bunlara sıfat ayetleri ve sıfat hadisleri denir. Lugatına baksan el geçer, gülmek geçer, şaşırmak geçer, inmek geçer. Lugatına baksan, lugat. Mevla'ya hiç yakışmayan işler. Peki bunlardan ne kastediliyor? Bunların manası ehl e göre iki türlü Selef uleması, Halef ulemasının görüşleri olmak üzere böyle, öyle bir emek etmişim oraya ki hepinizin en kolay şekilde anlayacağınız şekilde bir zındık profesör, doçent çıkıp sizi dinden imandan etmesin diye o sıfatları e, öyle açıklamışım. Yani. Tek tek, madde, madde, madde. Bolt yaparak, altlarına bir de çizgi atarak Hangi kelime, ne manaya geliyor, böyle yapışıyor. Okudunuz mu hiç? Evet. He? Eşti. Yüzde on yok. Biz de niye yazıyoruz? Canımız çıktı yazmaktan. Okuyun be arkadaş. Allah'ın sıfatları hakkında kafanız karışmadan evet. Birisi yanlış konuşur. Biraz ilmin olsa hemen ne dersin? Bu o profesör yanlış konuşuyor dersin. İlmin olmadığı için şimdi ne yapıyorsun? Yanındakiler de onu tutuyorsa, sen de yanlış konuştuğunu anlasan bile bir cevap, veremiyorsun e niye sessiz kalasın adam Allah'ın sıfatını inkar ediyor niye sessiz kalasın niye ilimsiz kalasın Allah hakkında yazık değil sana e, hobin olan bir şey hakkında ne kadar bilgin var maçla ilgileniyorsan ne kadar bilgin var müzikle ilgileniyorsan hangi müzik pop mudur efendim arabes midir Türk sanat bilmem midir ilgin neyse ilgi alanın neyse ne kadar bilgin var ya o gençlere o çocuklara bak 10 18 yaşında, yaşında şimdi 10 yaşındakiler bile taramalı gibi bütün bilgileri sayıyor bir hususta. Allah'ın ismini sayan yok olmuş koca adam dede olacak isimlerini sayamıyor Allah'ın. Sıfatlarını sayamadan Allah'ın huzuruna çıkacak Allah'ın. Ne yüzde çıkacak Allah'ın huzuruna bu millet? Yaratan, yaşatan, yediren, içiren'in ismini, sıfatını bilmiyorsun daha ya. İman, İslam halini biz Niye baş tarafına 120 sayfa onu ekledik? Çünkü itikat risalesi çok küçüktü. İsimleri sıfatları saymıştık, isimleri sayamamıştık. Çünkü isimler çok uzun tuttu. Orada bile 10 sayfaya yakın tutuyor. 99 ismi, manalarını zaten bilen adam Allah kimmiş, yüce zatını tanımış olur ya. Manalarını bilmeden Allah tanınır mı? Okursunuz inşallah. Şimdi arşın etrafında bir mekan var. Bu mekan arşta mekandır biliyorsunuz. Onun için allah Teala arşta oturmaz, arşa girmez, arştan çıkmaz. Kürsü gökleri yerleri kaplamış ama Allah arşa tecelli eder. Arşa yağan nurlar hiçbir yere yağmaz. Öyle mi? Arşa yağan nurlar Beyt-i Mamur'a da yağmaz. Levh-i Mahfuz'a da yağmaz. Kabe'ye de yağmaz. Arşa yağan nurlar oraya hastır. En büyük tecelli Arşur Rahman'dadır. Sonra kürsidedir. Ondan, ona göre tecellilerin ne, nesi vardır? Men, mertebeleri vardır. Mevla'nın nurları nihayetsizdir. Mevla'nın yarattığı nurlar sonsuzdur. Dolayısıyla Allah'ın her şeyi sonsuz. İlmi de sonsuz, kudreti de sonsuz, nurları da sonsuz. Ama en büyük nurlar nereye yağar? Arşa yağar. Arşın etrafında ne var? kutsal bir efendim sofa diyelim. Sofası, bahçesi. Ve ve nur. O bahçe de nurdandır. Bahçe diyorum sana işte ama yedi kat gökler yerler içinde halka kadar kalır. Ne halka kadar kalır? Kürsü bile halka kadar kalırsa yedi kat gökler yerler ne kalır yani? İstanbul'un esamesi okumaz. Fîhâ melâketü'l-lâhü <gülüyor> suâdedevü millellâhu teâlâ. Orada melekler var. O arşın Etrafındaki Hazire'de melekler var. Onların sayısına kadar Allah'tan başka hiçbir melek bile bilmez. Cebrail aleyhisselam'a sor. Burada kaç melek var bilmez. Mikail aleyhisselam bilmez. Düşün onlar bilmezse kim bilecek? Yahu neler yaratmış kurban oldu? Ne alemler yaratmış ya. La havlu ve la Şu denizlerin belgesellerinde seyrettiğiniz acayiplikleri, ilginçlikleri bir düşünün bakalım. 18 bin alemde neler var? Bu bu denizler ne biliyor musun? <gülüyor> akvaryum kadar değil. Allah'ın göklerdeki denizlerine göre dünyanın dörtte üçüsü akvaryum kadar etmez. Öyle büyük denizler var. Ya ne tecelli mehalleri var. Ne kadar melek yaratmış? Ya ol dedim oluyor zahmetli çekmiyor ki. Kün ol buyurunca fekün hemen oluyor. Sayılarını ancak Allah Teala bilir. Ya budun Allahu Allah'a öyle bir ibadet eder ki bu melekler özel. Arşın bahçesindeki melekler. La <gülüyor> yafturun Bir an gevşeme yok, bir an. Biz biz teravide de gevşiyoruz. Cuma'da da esniyoruz. Namazın içinde de aklımız o yana bu yana duruyoruz. Bizdeki gevşeklik haddi hesabı yok. Biz iki rekat Hayatımızda iki rekat, sırf Allah'a düşünerek ve re iki rekat çıkaramayız. İki rekat çıkaramayız. Mutlaka gaflet girmiştir yani bize. Nefis ve şeytan bir yerden girmiştir. Bir an bile gevşeklik etmezler. Şimdi bu melekler, feydaken leyalişen ramadan, ramazan geceleri olduğu zaman, şimdi ramazan gecelerindeyiz, son on geceler giriyor elhamdülillah, ve tek gecesiyle giriyor, kavuşuyoruz. elhamdülillah. Şimdi böyle bir gecede yani, bu gecede Ramazan gecelerinden, hem de on gecelerden hem de tek gecelerden, eftal bir gece. İstazenu rabbe men yenzilü uleyel erd fe yusallu ma'ameni adam. O melekler derler ki, Ya Rabbi biz arşın e, bahçesinde, sofasında sü sürekli ibadet etmekteyiz. Ama şimdi senden müsaade istiyoruz, izin istiyoruz. Bize izin verirsen yere inelim. Ne yapalım? oğulları namaz kılacaklar. Teravih namazı. Biz de onlarla kılalım. Arşın yanındaki melekler izin isterler. Arşı taşıyanlar değil ama. Onlarla karıştırmayın. Arşı taşıyan dört tane zaten. Onlar göklere yerlere sığmaz onlar. Şimdi bu meleklere Mevla fenzilûne kulle leyletin el erda. her Ramazan gecesi yeryüzüne inme müsaadesi verir. Biliyorsunuz onlar bilet almaz. Rotar olmaz. Bunlar ne zaman gidiyor, ne zaman geliyor diye bir sorun olmaz. Bunlar göz açıp kapayacak zaman içe bir de baktım buradalar. Teravih bitti, o anda arşta var. Ama şundan dünyanın teknolojisiyle arşa gidilebilir mi? Ayak gitene kadar canları çıktı. Pilleri bitti, mazotları bitti. İşte Mars'a gitmeye uğraşıyorlar şimdi. Zaten bunlar Birinci kaç semaya çıkamadan dünya kıyamet kopacak. Çünkü birinci kaç semaya çıkamazlar. Birinci kaç sema Mevla mahfuzdur diyor, korunmuş. Her gece yeryüzüne inerler. Şimdi bu gecede inecekler mi? İnecekler. Bizi namazda bulacaklar mı? He? E bu kadar cami var burada. Hepsini bulacaklar. Arşın sayısını Allah bilecek kadar melek var. Biz burada kaç kişiyiz? hepimizi bulacaklar İstanbul, Mekke, Kudüs Bağdat, Şam her yerde Müslüman var elhamdülillah <gülüyor> o melekler kime dokunurlarsa veyahut kim onlara dokunursa yani ne demek temas yani melekler nurani varlıklardır fakat bizlere dokunuyorlar mı musafaha ediyorlar mı ediyorlar Elimizi tutuyorlar, bizle musafa ediyorlar. Bizim haberimiz var mı? Yok. Haberi olanlar vardır. Keşfi açık olanlar vardır. Kendisine manevi hal gelenler, görenler vardır. Ama biz ekseriyetimiz körüz. Gören biri değiliz. Şimdi bu gecede inşallah şu 21. gece şu iftar saatindeki makbul duanız var ya bir tane iftar saatinde. Beraber kullanalım mı onu? Hadi beraber. Allah salli ala seyyidina Muhammed. Ali Ali Seyyidina Muhammed. Allah'ın bi hakkı Seyyidina Muhammed ve Ali Seyyidina Muhammed. Ya Rabbi bu 21. gecede Arş'ın haziresinden inen meleklerle mutlaka dokunmamızı nasip eyle ya. Rabbi. Amin. Amin. Hepinizin duasını buraya kullandık şimdi. Birinden biri tutacak. Mutlaka ola şüphe yok. Cemaatin duası hasaretli olmaz. Amin. Allahum salli ala Seyyidina Muhammed ve ali Mevzu ne? Mevzu şu sa'ide sa'adeten la yeşgâbe esas meseleyi müjde alacaksın şimdi. O arşın haziresinden inen teravih için Müslümanlarla beraber saf tutalım namaz kılalım diye gelen meleklerden birinden kim dokunursa safta namazda kim temas sağlarsa öyle bir saadetle mes'ud olacak ki saadet İmanlı ölmektir, cennete girmektir, Allah'ın cemalini görmektir. Yoksa saadet yok. Öyle bir saadete erecek ki ondan sonra ebediyen şakî ve bedbaht olmayacak. Şimdi biz bu müjdeyi alırsak bu gecede veya önümüzdeki gecelerden birinde de yani daha Ramazan gecelerimiz var. Bu gecelerden birinde bilmiyorum belki geçen 19 gecede de meleklerle dokunanlarımız olmuştur. Onu da bilmiyoruz. Ama her gece var bu. Ama biz bu gece özel istedik inşallah. Çünkü biz bu gece duyduk bu hadis-i şerifi madem. Şimdilik niyet tuttuk, dua yaptık. Allah da bizi boş çevirmeyecek Celle Celal. Öyle bir saadete erer ki ondan sonra ebediyen mahrum olmayacak. Yani ne demek? Bizim imansız ölme tehlikemiz var mıydı? Var. Allah'ın yolundan ayrılma tehlikesi var mı? Var. Namazı bırakma riski var mı? Var. Var. Cinayet düşme tehlikesi var mı? Var. Kim diyebilir ki yok? Ebu Hüreyre korkuyor. Sahabe korkuyor da Allah'a sığınıyor. Sen ben nasıl korkmayacağız? O zaman ne oluyor? Şimdi bu müjdeyi alırsak tabii biz onu garantileyemeyiz ama Allah indinde bu sabit olur. Meleklerle musafamız ve onlarla temasımız. Ondan sonra bizim hakkımızda daha ne yok? İmansız ölme tehlikesi kalmıyor inşallahü teala. Ama biz yine korkuyu elden bırakmayacağız. O ayrı dava. Neden? Ee, Beraatımız gökten inmediği için değil mi? İşimiz yine nereye kalıyor? bağlara kalıyor. Şimdi Aşar radıyallahu anh'a annemiz rivat ediyor. Son on gece girdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Şeddemiz peştemalının uçkurunu bağlardı. Ne demek? Hanımlarıyla artık zaten itikafa giriyordu. İtikafa girince zaten gece de olsa, oruçta olmasa da ilişki yasak. İtikafı bozar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinsi münasebette bulunmuyordu. Şimdi itikafa girmeyenler için mevzu nedir? Hiçbir gecede cinsi münasebete mekruh denmez fıkha göre. Mekruh denmez. Ama bu son on gecelerin özellikle tek gecelerini ibadete ayırma daha önemli olduğu için biraz o işlerle meşgul Olunmasa daha iyidir. Çünkü bayağı vakit alır. Yıkanması, etmesi yarım saat, bir saat. E, gece de zaten iki saat bir zor bir şey kalıyor. Teravih 12'de bitiyor, eve gidiyorsun. E iki, iki, buçukta sahur. Arada az bir zaman kalıyor. Onun için mekruh değildir. Ama adamın aklına vurursa, Allah muhafaza yanlış bakmalara, gözü bozulmaya, kafa dönmeye başlarsa, o zaman evvela hacetini görmesi lazımdır. Çünkü öbür türlü sabah namazında da kafa oraya gidecek. İşrakta kuşlukta da adamın aklı başına gelmeyecek. Bundan dolayı eğer beynini meşgul etmiyorsa, etmiyorsa bu geceleri ibadete ayırmak eftaldir. İtikafa giriyorsan zaten haramdır, itikafı bozar yani. O ayrı bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uşkurunu bağlardı. Ve hiyaleylem, gece sabaha kadar ibadet eder. Az uyur, çok az. Başka gecelerden daha uz uyur. Hep ibadetle, namazla iade. Ve ekazayla çocuklarını uyandırırdı. Mesela her gece bu bunu yapardı ama son on gecede kesinlikle bir tane uyuyan eşini bırakmazdı, çocuğunu bırakmazdı. Herkes uyanacak, teheccüd var, ibadet var, son on geceler girdi. Ve işteydü fil haşfile vâhır, mâ Yani bu son on gecede, yaptığı ibadeti senenin hiçbir gününde yapmazdı. Kendisini o kadar yorardı ve ibadete o kadar gayret gösterdi. Mekane Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yaklutu'l-işrin <gülüyor> bi'salahi velev. Gerikşindeki 20 gün bazen uyurdu, bazen kılardı gece. Ama feydaken el aşır son 10 gecede şemmera kolu paçayısı vardı. Vaktesel <gülüyor> beyne'l-ezaneyn. Her gece akşamla yatsa arası gusül alır. Buna demek niyet etmiş, gusül aptası almak e, bu gecelerde sünnettir. Özellikle yani teravih kılmak için, işte teheccüdü kılmak için. iki ezan diyor, akşam yatsa arası diyor. Şimdi biraz, tabi iftardan sonra vakit geliş. İnsan hemen bir gusül alıp teraviye rahat rahat yetişir. Ama öbür türlü gusül olursa onu bilmem. Ha, normal sünnet gusülünde yetişir yani. Ve cealen işâ sehûran, Efendim, Kainatın Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem iftarı burada hepsinin manasını veriyor. Yani geçmiş büyüklerin bu ustaki sünnetlerini beyan ediyor. İftarı savur yapardı. Ne demek? O Efendimiz'e mahsus. Orucu açmazdı. visal yapardı. Yani iftarı, savuru bir yapardı. Ona mahsus. Bize haram. Biz iftarı açmak sünnetiyle memuruz. Kaniyatın Efendisi bazen 2-3 gün iftar sahur yapmadan peş peşe eklerdi. O onun gücünü ve kuvvetinden dolayı Allah'ın ona özel bir ikramıydı. Ve Ebu Bekri Sıddık bile dayanamadı biliyorsunuz Sambiyus sale Ancak Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Allah onu vefat ettirene kadar son 10 geceyi hep camide geçirirdi. Mescitten Çıkmazdı. Bu gusül alması meselesinde de efendim niyet ediyor itikafa girerken. İtikafa girerken niyet ediyor. Yani abdest sayıyor onu. Gusto abdest sayıyor. Nasıl abdest için çıkmıyor mu? O da boy abdesti için çıkıyor. Abdest niyeti nedir? O gusül abdest sayılıyor. Onun için itikafta tabi caminin içinde yıkanamazdı. Böylece geçmiş büyüklerimiz bu on gecelerde kıymetli elbiselerini giyerlerdi. temim dâri'den naklediliyor şair ulama'dan sırf bir elbisesini Kadir geceye ayırırlardı, başka gece onu açmazlardı. Seneden hep bir kere o elbiseyi giyerlerdi. Sırf onunla ibadet yaparlardı ki günah da yapıldığı vakitte üzerinde rastlamasın. Çünkü senenin başka günlerinde de giyersen gıybet dedikoduya da rastlar elbise. Onun için sırf ibadetle meşgul olup hemen ibadet bitince katlarlardı. Yani böyle bir elbise hepimiz yapabiliriz. Geçen senelerde de konuştuk bunu. İnşallah Rabbim nasip eylesin. iftarlarınızı mübarek eylesin. Şu saatte affilesin, mağfiret eylesin. Berâd ihsan eylesin. Amin olsun. Sallallahu <gülüyor>